Yansır Ajans sunar. Büyük cihaz. Hoca Ahmet Yesevi. 11. yüzyılın sonları... Dünya karmakarışık, dışta alabildiğine fetihler ve zaferler. En büyük cihattaki mağlubiyetler, işi ve zaferi gerçek sahibine teslim edip aradan çekilmeye engel oluyor. Halis niyetlerle yapılıyor çoğu zulümler. Size bir emanet, bir görev verilirse reddetmeyin. Allah yardımcınız olur. Ama siz bir görevi ister, peşinden koşar ve elde ederseniz... Kendi halinize bırakılırsınız. Ölçüsü bir türlü uygulanamıyor. Ya da kısmi uygulanabiliyor. Cüzi iradelerin külli iradeye teslim olmasında arızalar var. Bedir sonrası lezzet yaşanamıyor. Attığında sen atmadın. Fakat Allah attı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Endülüs'te dünyaya bir medeniyet sunuluyor ve batı medeniyeti kurtarılıyor. Kabuğun içine giremeyiş, hakikat ve marifetten mahrum bırakıyor insanları. Denge kurulamıyor. Her şey ya da eşya yerli yerine oturtulamıyor. Ganimet sevdasına kapılan okçular terk ediyorlar. Dünya bir türlü sulh ve sükuna kavuşanıyor. İslam'la tanışan Türk toplulukları İslamak kılıç oluyor, can sevil ediyorlar can pazarında. Çoğu zaman canlar gerçek değerinde satılanıyor. Doğuda Selçuklular Roma'yı hırpalıyor. Anadolu mescid oluyor secdeli alanları. Bedenin ve ruhun kıblesine varılan. Oluk oluk kanla sulanan topraklar, Muhabbet gözyaşlarıyla yeterince sulananlar. Nasıl oluyorsa her yer hep boş olur Ve boş kalan gönüller viran ediyor. Dünya perde oluyor, İlim perde oluyor hakikaten. Hazreti Peygamberin varislerine, ihtiyaç son haddinde. Allah dostları, Bulutlu zamanların, Zamanların, Kış günlerinin güneşi gibi. Gecenin ardı sabah, kışın sonu bahardır. Resulullah'a ihtiyaç aslında son haddinde. Karanlık gecelerin mehtabı ve yıldızları nerede? 12. yüzyılda Türkistan denen diyarda, ışığını güneşten, aydan ve yıldızlardan alan güller açmış. Biri Yesi şehrinde salmış göklerini toprağa. Yeşil şehrinden gül kokusu yükselmiş rüzgarlar, Anadolu'ya, Balkanlara, Rumeli'ye göndermiş. ...nasıl da sabırla bekliyor? Aa, biz de burada pek mal satamayacağız galiba... ...gel gel şuradan kaşık kepçe alalım... ...ama daha bir şey satmadık ki... Yani ...bırak şimdi satmayı aklım fikrim ticarette... ...her şey her yerde satılmaz ki değil mi ya... ...gel gel gel... İyi, hadi bakalım. Aa, ne güzel kaşıklar bunlar... ...ustası da yamanmış... Aa, ...şuraya bak şuraya bak... ...ne var orada? ...fiyat listesi... Şişt, bozuk paran var mı? Hı. ...çok ucuz bunlar be... ...bana bak sahibi görünmüyor ortalıkta... ...parasını kime vereceksin... Gerçekten de sahibi nerede bunun? Bu öküzün sahibi yok mu? Boşver sahibini. Al kaşıkları yürü. İyi ama. Ama aması yok. Yürü al git. Ben kaç gündür buradayım. Bu öküz hep yalnız. Sahibini hiç görmedim. Al yürü. Senin para vermediğini kim görecek? Ama e, e, sen, sen gördün. Merak etme. Ben burada değilim. Belli oluyor. Siz bilirsiniz. Dostluk etmek istemiştim. Yolcusunuz. Paranızı dikkatli harcamalısınız. Bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Dursana. Karar sizin. Hı. ne dersin ne yapalım? Ha bak sana öküz bekliyor. Ama boş ver. Zaten doğru dürüst para kazanamadık da. Hadi yürü gidelim. Şş, benim için rahat değil. Neyse canım. 12 kaşıkla 5 kepçeden başka ne aldık ki zaten değil mi? <gülüyor> Hadi yürü yürü. Yüzün <gülüyor> yen. Yani. Yani ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Baksana öküz peşimizden geliyor. Ah dur dur. Ben kovarım şimdi onu. Hız. Hız! Yürü! Hadi git işine bakayım ben. Hız hız! Hız! Aa, durdu. Yerinden kıpırdamıyor. Ya öküz. Höst dedik ya be. Şu bastonunu versene bana. Bastonunu versene. Bastonumun yanında olmadığını görmüyor musun? <gülüyor> Fiyakan bozulmuş desene. Sana da pek yakışıyordu ha. Alay etme be. Dur dur dur. Şimdi taşla kovarım ben o öküzü. Dur bakayım şimdi. Cık. Hay Allah. Ortalıkta ne kadar temiz böyle ya. Atacak bir taş parçası bile bulamıyorum. Hiçbir şey yok. Bir çöp bile yok. Höst be. Bırak peşimizi be öküz. Höst. Höst. Bu öküz bizim dilimizi bilmiyor galiba. He. Burada öküzleri kovarken acaba ne derler? Bana bak, istersen biraz hızlı yürüyelim. He. Yetişemez o zaman bize. Hadi. Evet evet hadi. Ah geliyor. Öküzle koşuyor <gülüyor> peşimizden. Olamaz. Bak bak bak bak. Hı. Ne yapacaksın? Ha, ne yapacağız Gelme be peşimizden, gelmesene be. Şunlara bak. <gülüyor> Üstüm başım berbat oldu. E ben sana önüne bak demiştim e, ama. Ya, ama baksana elbise bir yeni almıştım ya. Puh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geldi. <gülüyor> Geldiyse geldi. Ben karışmıyorum artık. Ah! <gülüyor> Niçin peşimizden geliyorsun öküz? Öküz! Bana bak. Öküz kere öküz. Defol git işine. Hadi. Host, host. Ona <gülüyor> böyle davranmayın. Ayıptır. E, neden ayıp olsun? Hayvan o. Sıradan hayvan değil ama. Görevini yapıyor. Ya onun yüzünden üstü başımda oldu baksanıza. Onun yüzünden değil. Yanlış sebep gösteriyorsunuz. Öküze bakayım nergen düştü ama. Olabilir. Bu ilk sebep değil. Yabancı olduğunuz için bilmiyorsunuz. Bu öküz aldığınız kaşıkların ya da kepçelerin ücretini tam olarak kendisine teslim etmedikçe peşinizi bırakmaz. Aaa ciddi mi söylüyorsunuz? <gülüyor> İsterseniz deneyin Aa, Ama canım çok acıdı Ben tekrar düşmek istemiyorum O zaman rica edeyim kaç kaşık aldığınızı söyleyin Ve izin verirseniz ücretini ben öderim. Yok efendim biz öderiz Paramız var bizim hem de olabilir. çok paramız var Olabilir olabilir kardeşim Hediyem olarak kabul etseniz Onurunuzu kırmak istemem e Ama on iki kaşık almıştı o. Evet, Evet evet bedelini şuraya koyalım O kesenin için para dolu Kimse çalmaz mı onu Burada huzur ve güven vardır Kimse kimsenin malına ilişmez Burada insanlar kul hakkından çok korkarlar. Cenab-ı Hakk'ın her yerde, her zaman insanları gördüğüne inanırlar. Meleklere inanırlar. Sağ ve sol omuzunda iki görevli melek var biliyor musunuz? Aa, e, i̇yi bir tezgâhlar bu öküz kimin? Eh büyüğümüzündür. Hoca Ahmet Yesevi derler. Hizmet ehlidir. Allah ve Resulullah izinde çok güzel bir insandır. ...Allah'ı ve Resulü'nü bilir misiniz? İsa Mesih'e inanırız biz. İsa Aleyhisselam'a biz de inanırız. Bütün peygamberlere iman ederiz. Bizanslıyız biz. Bizanslı olmak Allah'ı ve Resulü'nü tanımaya engel olmaz. Güzel hala bekliyor ama... ...hani ücret alınca giderdi. Emin olun gider. Hayvan işte ne olacak hala bekliyor. Aldığınız şeylerle ilgili bana doğru bilgi vermediğinizi söylesem... ...incitir miyim sizi? Özür dilerim. Şey, acaba... Söylemeyi unuttuğunuz başka şey de almış mıydınız? E, ne dersin Cüseyin? E, ben mi aldım? Bir şey e, evet beş tane de kepçe almıştım ama e, o kadar işte. Parası da bir şey olsa bari. Beş paralık kaşık ve kepçe için aleme rezil olmaya değer mi canım? Tabi ya. önemli değil. Ha beş para ha bin para. Dünya malı için aleme rezil olmaya değmez gerçekten. Çok, Çok güzel söylediniz. Filozof gibi konuşuyorsunuz. Şu da beş kepçe parası. Tamam. Hadi, hadi mübarek şimdi doğru işine. Ya Allah! <Gülüyor> Kurtuldu komutanız. <Komdenos>. Ya <gülüyor> gidiyor bak. Ya, evet, gidiyor. Gitti, gitti komutanız. Gerçekten parasını tam olarak alınca gitti. Aslında bizim şehrimizde yabancılar üç gün misafir sayılır ve kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmez. Belki yakında kendisine misafir olanla, misafir olmayan da öğretilir. öğretilecek? <gülüyor> <gülüyor> çok hoşsunuz. <gülüyor> Öküzü bırakın da insanları terbiye edin siz. Ha, şehrimizdeki insanlardan bir şikayetiniz mi var? Şey, yani canım çok huzurlu görünüyorsunuz. Sanki hiçbir şeye ihtiyacınız yok gibi. Güvenlisiniz. Nasıl desem? Yani biraz... Ee... Ee, biraz saygısız mı desem? Yani başka kimseye muhtaç falan değil misiniz siz? Aynaya bakan kendini görür. Huzur ve ihtiyaç meselesine gelince dost olarak Allah yeter. Allah'ın veli kulları için herhangi bir korku ve üzüntü yoktur. Bu gece misafirim olur musunuz? E şey sağolur ama biz kafile olarak geldik. Şuradan yani evet, evet. ayrılmayalım. Yani. E, kafile <gülüyor> reisinizden izin alırım. Lütfen. Peki öküzün sahibini biz de görebilir miyiz? <gülüyor> Nasipse tabi. Bu fakir de onun talebesidir. Fakir buysa buranın zengini kim bilir nasıldır? Onların hayatı cihattı. Onlar için savaş meydanıyla çarşının bir farkı yoktu. Allah'a giden yolda meleklere karışmaz bileklerim. Allah için de her şeyleri renk kendilerim. Zaman ve mekan hep aynı ülke için bir imkan durumundu. Sermaye. Yüzyıllar boyunca kuta inanmışlar, kutlu olanlara bağlanmışlardı. Evlerine giden yolda menzilleri, dergahlarıydı. Misafir oluşumuz iyi oldu. Şu huzur dolu aydınlık yüzler içinde, pırıl pırıl yıldızlarla dolu aydınlık bir gecede gibiyim. Çok mutluyum biliyor musun? Şş, kendimizi kaptırmayalım. Baksana, ne kadar candan davranıyorlar. Bu insanlar gerçekten bu dünyanın insanları mı? Hecaları geliyor. Tabata. Celal ata, hadi yemek anlamını bulsun lütfen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم فإن تبلوا فكل حسب الله لا إله إلا هو Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbül Arşil Azim, Sadakallahü'l-Azim. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun, Ve selamun alel mürselin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha. Biz ne yapacağız? Buyurun, Bismillah. Bir defa söylemek de bir şey olmaz. Hadi. E dilim dönmüyor benim. Dilinize ve dilinize de zarar vermez. Korkmayın. Nasıl rahat ederseniz helaldir. Helal lokma önemlidir. İbadet ondur... ...dokuzu helal lokmadır demişler. Diyarurum'daki ahilere benziyorsunuz. El açık, sofra açık, kapı açık. <gülüyor> Aynı kaynaktan gelirizimiz. Devamı da mı söylediklerinizin? Yüzü güleç olan ahinin kimseye kötü gözle bakmamak için İki gözü kapalı, kötü söz söylememek için, dili de harama yaklaşmamak için uçkulu da bağlı ola. Bütün günah kapıları kapana. Komnenos, çimdikle beni. Neden? Rüyada olup olmadığımı anlamak istiyorum. Çimdikle lütfen. Çimdiklemeye gerek yok. Müslümanların sofrasındayız. Ve, ve dahası, sizin diyardaki ahiler de dünyaya gerçek değerini verilmiş. Bir ahinin 18 dirhem gümüşten fazla dünyalığı olmazmış Kazanamazlar mı yani? <gülüyor> Kazanmasına kazanırlar ama Kendilerine ayıracakları en fazla miktar bu kadardır Fazlasını Allah için harcamak zorundadırlar Şu yemek yediğimiz sofralar da öyle kuruluyor Allah cennet karşılığında Müminlerden mallarını ve nefislerini satın alır İzin verirseniz sofranın kaldırılmasına yardım edeyim Biz ne yapacağız? İsterseniz sohbeti de dinleyelim Merak ettim bekleyelim dur ki bakıldığında Allah hatıra gelir. Mümin kendisinde tecelli eden esma ve sıfatlarla mahlukatın hizmetindedir. Her doğan Müslümandır. Nerede ve ne zaman dünyaya gelirse gelsin her doğan Müslümandır. Mümin bir kutlu görevle görevlidir. Tebliğ ve irşad adamıdır. Zahirde halk ile, batında hak ile olmalıdır. Hak ile olmak için kendini açmalıdır dünyadan geçmelidir. Bu makama kimire? İş bunaktı kimdire? Varlığın hakkavire cümle alam içinde. Kim bu sırra irmedi? Kend özünü dirmedi? Bu ışkdan esrmedi ömriz içinde. Varlık yokluk bir durur. Işku sevi bir durur. Dünya ahiret bir durur. Işku kadim içinde. Ahmet Yesevi ilk emaneti Aslan Baba'dan almış. Tahsilini Nakşi silsilesindeki Yusuf Hemedani'de tamamlamış. Ona halife olmuştur. Şeyh Yusuf Hemedani, Ebu Ali Fermadi'nin mürididir. İmam Gazali de aynı şehe mensuptur. Birçok felsefi ceryanın samyeli gibi ortalığı kavurduğu bu devirde tasavvuf anlayışları kitap ve sünnete dayanır. Hoca Ahmet Yesevi için sünnet, Bütünüyle bir hayat gayesi gibidir. Yedi yaşındayken hem annesiz hem babasız kalan Ahmet Yesevi, babası Şeyh İbrahim'in işareti üzerine ablası ve eniştesiyle birlikte Sayram'da Yesi'ye gelir. Ablası Gevher Şehnaz, kardeşi Ahmet'in üzerine titremektedir. Yesi, Ahmet'in aslan babayla buluşma mahallidir. Selamünaleyküm çocuklar. Nasılsınız? Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Neler yapıyorsunuz? E oynuyoruz işte. Hoş geldin yavrum. Durun bakalım. Size şeker vereyim. Al bakalım. Al sana da. Sana da. Sen niçin uzakta duruyorsun? Benim sizden almam gereken sadece bu değil ama. Adım Ahmet. Sayram'dan geldik. Şeyh İbrahim'in oğluyum. Bana ulaştırmak üzere size teslim edilen emaneti isteyebilir miyim? Kıbe'ye göre Aslan Baba'ya, Peygamber Efendimiz tarafından bir emanet verilmiştir. Emanet bir hurmadır. Hurmada temsil edilen ledün ilmidir. Ve Aslan Baba, Hoca Ahmet Yesevi'nin emredildiği biçimde terbiyesine başlar. Benim görevim sana bu emaneti ulaştırana kadar Damet. Bir süre daha birlikte olacağız seninle. Emanetleri aktaracağım. Sonra. Sonra nereye gideceksin? Geldiğim yere. Ben ne yapacağım peki? Sen Buhara'ya gideceksin. Buhara'da Yusuf Hemedani'ye intisabet. Buhara bu dönemde. İslam ilminin Maverayün Nehir'deki en büyük merkezidir. Sonrasını sana Yusuf Efendi söyler. Gel seni Yesin'in hükümdarı ile tanıştırayım. İyi bir insan. Aslan Baba'nın uyarmalarıyla büyüyen ve bu arada daha çocukluk yaşlarında büyük manevi derecelere yükselen Ahmet, hükümdarla da tanıştı. Hükümdar avı çok severdi. Fakat nedense o yıllarda yörede bir kıtlık, bir bereketsizlik vardı. Karacuk Dağı, hiçbir canlının barınamayacağı kuru bir taş ve toprak yığını haline gelmek üzereydi. Hükümdar ava gidiyor ve eli hep boş dönüyordu. ...buna bir çare bulunmalıydı. Ve bir gün... ...galiba yeriye gibi yardım etmiyoruz ki Allah da bize yardımını kesti. Aylar geçti. Bir damla rahmet düşmedi Karacuk Dağı'na. Bitkilerde, hayvanlarda perişan. Şimdi bütün büyüklerimizden, hocalarımızdan, alimlerimizden çözüm teklifi bekliyorum. Ne yapalım? Gücü her şeye yeten ancak Allah'tır. Mülk onundur. Mülkün de yegane tasarruf sahibi odur. O izin vermezse, o lütfetmezse kimse bir şey yapamaz. Dua edelim. Cenab-ı Hak dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. Sizden öğrendiğim kadarıyla vakbul gönüllerle dua etmek gerek. Allah'a ve Efendimiz'e bağlı gönüller arz edilmeli ki Onların elleri açılmalı ki duaların kıblesiyle bir şey olsun. Gördüğüm kadarıyla bütün alimler burada. Kocalar burada. Dua yapılır ve sonucu hemen istenir. İnsan aceleci yaratılmıştır. Ahmet nerede? Şeyh İbrahim'in oğlu Ahmet. Onu göremiyorum. Henüz çocuktur diye çağırmadık efendim. Olur mu? Çocuktur ve günahsızdır. Masumdur. Nerede ise getirin hemen. İnsan türlü türlü yer damar damar. Bazılarının hoşuna gitmez bu iş. hemen de, bir de, karar de, vermeye, de, görelim de, bakalım de, ne olacak de, değil de, mi? De, Niçin de, geciktiniz de, bari? Efendim affınıza sığınırım Gireni yerine getirebilmem için önce yapmam gereken bir iş vardı. Rahmetli babam Şeyh İbrahim vasiyet etmiş. Elhamdülillah zamanı gelmiş. İzin verirseniz bu sofradaki ekmeği burada bulunanlara dağıtmak istiyorum. Ay hay. Ne gerekirse yapın bakalım. Bir somun ekmek kime yetecek? Çocuğa bak. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Elhamdülillah. Fakat nasıl olur? Şeramet mi? Şimdi de babamızın hırkasına bürünelim ve duhamızı okuyalım. Çocuk ama hareketleri son derece olgun. Ne kadar da güzel dua ediyor Ale. Allah Allah. Aa, o hırkayı niçin başını örttü acaba? Elhamdülillah. Bunca kocanın duası ancak çıkıyor. Millet de çocuktan biliyor bunu. Yazık yazık. Allah Allah. Mübarek nasıl da boşandı. Ortalıkta dolaşanlar kuruluğa girsinler. Yüksek yerlere çıkın. Tufan gibi bir şey bu. Hey bakın. Bu sel Karacık Dağı'nı neredeyse yerinden söküp atacak. Hey. İstedik Allah verdi Şimdi bir de nasıl bu yağmur Hadi Ahmet Emredileni yap Şuraya bakın İnsanları hayvanları seller götürüyor Bir şeyler yapmalı Aslan baba. Şimdi babamın hırkasından başını çıkarırsan yağmur döner. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Tövbe tövbe yarabbi. Çocuk başını hırkadan çıkardı ve yağmur dini verdi. Ah, güneş de açtı. Affet beni yarabbi. Çocuğa karşı haksızlık ettim. Gel buraya Ahmet. Sana bütün halkım adına teşekkür ederim. Sadece Allah'a hamledin efendim. Ne yaptıysa Allah yaptı. Biz sadece yine onun izniyle bir vesile olduk. O kadar. Vastalara vesilelere takılıp kalmayın efendim. Ee, bir ricada daha bulunabilir miyim sizden? Estağfirullah buyurun. Adamın cihanda baki kalmasını çok istiyorum. Bana bu konuda yardım edebilir misiniz? Her kim bizi severse senin adınla birlikte ansın. adı da Ahmet. o günden sonra ikisi de Ahmet Yesevi olarak anıldılar. Ve bir isimde iki şahsiyet birleşmiş oldu. Aklım karma karışık oldu biliyor musunuz? Allah'a iman edenler için bunlar çok kolay. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. Bu gece kuş gibi hafif hissetiyorum kendimi. İçmeden de sarhoş olmuyormuş. Almaladım başver. Mihmandarımız gelse de biraz daha anlatsa. İstirahatinizi engel olmayayım? Yok olmazsınız. Bu hocanın talebelerinden bizim memlekete gelen olsa biz yardımcı oluruz. Nasıl inanayım? Mesela siz bu gece Müslüman olmayı kabul edebilir misiniz? Şey ama... E, sonra bizi aforoz ederler. Kimseye söylemeyiz Müslüman olduğunuzu. Yani gizli Müslüman mı? Sizin ülkenizde... Hatta başkentinizde böyle birçok gizli Müslüman var desem inanır mısınız? Ciddi mi söylüyorsunuz? E, hocanızı biraz daha ha? Gecenin son üçte birlik dilimine gelmedik herhalde. Neyse. Ne anlasam acaba? E, şey, nerede öğrenim görmüş? E, çok bilgili galiba. Hakikat ve marifete ulaşmış olanın bilgisini ölçmek mümkün değildir. Ama medrese tahsili de görmüş hocamız. Buhara'ya gidişini şöyle ifade eder. Yirmi altı yaşımda sevda kıldım. Mansur gibi didar için kavga kıldım. Pirsiz dolaşıp dertle halvet peyda kıldım. O sebepten hakka sığınıp geldim işte. Aslan baba cemale yürüyünce yesi biraz dar gelir hocamıza. Yine aslan babanın işaretiyle Buhara'ya gider. Ve Nizamiye medresesinde de ders vermiş olan büyük bilgin ve veli Yusuf Hemedani'ye intisap eder. Şey af buyurunuz ama bu intisap ne demek? Talebe olur, bağlanır. Hizmetine girer yani. Belki daha doğru bir ifadeyle Seyresul'u küy tamamlamak için şeyhine teslim olur. Yusuf Hemedani gerçekten büyük bir Şeyh'im, hocam Yusuf Hemedani her yönden alim bir zattı. Kalbi bütün mahlukata karşı derin bir muhabbetle doluydı. Hristiyanların, mecusilerin evlerine gider, İslam'ı anlatırdı. Her şeye sabır ve tahammül eder, herkese hürmet ve muhabbet gösterirdi. Ağzından hiç kötü söz çıkmazdı. Ehli kıbleden kimseye tekfir ettiğini işitmedik. Çok ölçülüydü. Fakirlere zenginlerden daha çok saygı gösterirdi. Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir yemek kapından başka bir şey bulundurmazdı. Bize mütema diyen Peygamber Efendimizi ve esabını örnek gösterir, onlar gibi yaşamamızı isterdi. İsterseniz bundan sonrasını da hocamızın ifadelerinden dinleyelim. Şöyle anlatıyor. Bu aradayken çok özlerdim yesiyi. Hocamın da Hemedanı özlediğini. Zaman zaman memleketinin bulunduğu yöne bakıp ağladığını bilirdim. Buyurun girin. Horasan valisi Sultan Sencer'den elçi gelmiş efendim. Semerkantlı Kasım Cogi'yi görüşmek ister. Estağfurullah buyursun gelsin. Dersimize biraz sonra devam ederiz. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sultan Sencer size bir mektup gönderdi efendim. Bu elli bin altını da hizmetlerinize değerlendirmenizi... ...dualarınızı istihameler. eder. Bir de... ...Eslab-ı Kiram'ın yolundan ayrılmayan hayatınızla ilgili bilgi derlemem gerekiyor... Acaba yardımcı olur musunuz? Sultan Sencer'e gönderecek sehiv ve hatalarımdan başka hiçbir şeyim yok. Dua etmeye gelince ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak dua eden ağzın mücrim olup olmadığına bakmaz. Ee, hayatınızla ilgili bilgiler Horasan için çok önemli de. O zaman buyurun bizimle kalın. Bizde şeriatı uygun ne görürseniz yazın. Şeriat bir ağaçtır. Tarikat onun dalları. Hakikat ve marifet ise yaprakları ve meyvesidir. Ağaç mevcut olmazsa dalları ve meyveleri de olmaz. Hizmet yurdundaki vade dolunca hocamızın terhis vakti gelmişti. Vefat edeceği gün hep birlikte mesciddeydik. Mübarek sırtını mihraba vererek bize döndü. Su ısıtsınlar. Makamımızı Abdullah Berki'ye bıraktık. Ona uyunuz. Karşı gelmeyiniz. Sultan Sencer için yazdığımız edepleri, Müritlere ve arkadaşlarınıza anlatınız. Ahmet, Yesili Ahmet, Hasan Andaki'den sonra senin sıran gelince, Türkistan vilayetine sefer edersin. Abdülhalik Gücdüvani, Burada kalır. Şimdi dünya kelamı, Hitama erdi. Bana Fatır, Yasin ve Vennaziyat surelerini okuyuver. Sureler sanki onun son anlarıydı. Son nefesleri hep okunan ayetlerle anlam kazandı. Kur'an bitince ruhunu teslim ediverdi. Çok istifade ettik ondan. Çok. 27 yaşında piri buldum. Gördüğüm her sırrı perdeyle sarıp örttüm Eşiğine yaslanarak izini öptüm. O sebepten hakka sığınıp geldim işte. Gurbet değse fişkin kılar çok hamları. Bilge kılar, seçkin kılar çok ağamları. Keçe giyer, bulsa yer tahamları. Ol sebepten Türkistan'a geldim işte. Çok olmadı Türkistan'a gelili. Yesi şimdi daha mutlu. Ama amazı ne? Hazreti Peygamber'in sünnetine çok bağlı. 63 yaşında bu dünya ile beraberliğin bitmeli diyor. Ne yani intihar mı edecek? Allah'a ve Resulüne bağlı olan asla intihar etmez. Sadece şu günlerde dergahın yakınında yer altına bir hücre hazırladığını biliyorum o kadar. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çay içer misiniz? Nedir o? Hazır olmalı. Şimdi getiririm. Hocamız bu bozkırları çok dolaşmıştır. Allah için gitmediği yer kalmamıştır diyebilirim. İşte bu çay da o gezilerinden birinin hatırası. Çok sıcak bir gün Hıtay sınırında bir köye gitmiş. Uzun yolculuk biraz yormuş kendisini. O sırada bir köylü gelmiş, aman hocam demiş, eşim doğum yapacak, bir türlü gelmiyor, medet. Hocamız bir dua yazıyor ve Allah'ın izniyle kadın çabucak kurtuluyor. Bunun üzerine köylü hocamıza bu çaydan ikram ediyor. Çay hocamıza şifa veriyor. Yorgunluğu gidiyor. O gün bugündür şifa vesilesi olarak çay içeriz biz. Hocamızın Kuzey Türkleri üzerinde çok emeği vardır. Hmm, güzel. Bana da can geldi sanki. Çin'de de buna benzer bir şey içmiştim ben. Hiç yediremezsin kendine. Aşağılık kompleksi var herhalde sende. Ben batılıyım. He. Ne farkın var buradaki insanlardan? Şimdi tartışmayalım. Bunu sonra konuşuruz seninle. Ben de burada sizinle kalmak istesem peki e, kalabilir miyim? Tabii. Bütün kardeşlerimiz sana yardımcı olur. Eee şey... ...ya Müslüman olmazsam? O senin bileceğin bir iş. Biz sadece tebliğ ederiz. Hakikati sana ulaştırmaya çalışırız yani. Hak ile batıl... ...apaçık belli olduktan sonra... ...karar sana kalır. Bize zarar vermedikçe... ...ehli kitap olarak da kalabilirsin aramızda. Ama... ...kardeşimiz olmanı çok isteriz. Bir Romalı ile bir Asyalı... ...asla kardeş olamaz. Denemeye ne dersiniz? Ee, geç oldu. Sizin de görevleriniz var galiba. Sonra yarın işe de gideceksiniz. Yatsak iyi olur. İyi. Allah rahatlık versin. Size de, size de. Jussien! Jussien! Kalk! Sabah olmuş. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben daha fazla kalamayacağım burada. Bak burada misafir ev sahibine bağlıdır. Kahvaltı ettirmeden dünyada göndermezler. Korkuyorum Jussien! Kork ne yapayım? Ben burada kalacağım. Zaten çoktandır ilimle ticaret arasında kararsızdım. Belki burada ilimle ticareti birleştiririm. En kötü ihtimal burada gördüklerimi yazarım. Bir eser olur. Çok fırsatçısın. Ha, sen değil misin? Ben gidiyorum. Hemen! Rahat edemediniz gari. Ee? Hay Allah çok üzüldüm. Eh, buyurun kahvaltı hazır. Ben gideceğim. Aa, aç gönderemeyiz sizi. Kusura bakmayın. Sonra kimse kimsenin nasibini yiyemez. Lütfen. Korkuyorum. Çok sıkıldım. Ben üzdüm galiba sizi. Çok özür dilerim. Yo yo siz üzmediniz. Mi? Ben gideyim. Bana bak ayıp olur. Hem yalnız bırakma beni burada. Kafile söz vermiştim. Sizi ona benim teslim etmem gerekiyor. Biliyorsunuz. Bakın soframıza geldi Süt mü çay mı meyve suyu mu Ne arzu edersiniz Ben gideyim Git hadi git ama uzattım ben gidersen git İşte kapı orada Lütfen. Zaten bana dost olmadığını biliyordum Ama ev sahibinin hatırını kırmayacağım Teşekkür ederim Buyurun Kemal derecelerini ikmal eden Ahmet Yesevi, sık sık Hızır Aleyhisselam'la buluşuyor, dünyanın çeşitli yerleriyle ilgili malumat ediniyordu. Halk içindeki ünü ve sevgisi çoğaldı. Şeytan hasedinden çatlıyordu. Ve kendisi için müsait insanlar buldu. Dergaha gelip giden binlerce insan arasında dostların yanı sıra düşmanlar da vardı. Acı haber gibi bozguncu düşünce ve iftiralarda çabuk yayılıyordu. Horasan ve Maveray'ın nehir alimleri arasında hocayı yıpratma kampanyası açıldı. İnsaf ehli olanlar işin tahkikine karar verdiler. Gıybet ve iftira tehlikeliydi. Olay Hoca Ahmet Yesevi dergahında öğrenildi. İman kuzu, akıl çoban, Şeytan da kurttur. Çoban görevini yapmazsa kurt kuzuyu yer. Bazı dostlarımızın bir müthiş fitneyle ile karşı karşıya bulunduğu haber edildi. Şimdi bu gördüğünü sokkayı Horasan'a göndermemiz gerekiyor. İçinizde Blue çağından beri sağ elini avret mahaline değdirmemiş kim var? Öyleyse ben söyleyeyim. Gel bakalım Celal At'a. Estağfurullah hocam, buyurun. Bu hokkayı al, Horasan'a götür. Bizim hakkımızda merak sahibi kim varsa topla ve bunu kendilerine teslim et. Şunu da bilsinler ki, 70 ilim okumadan, 70 makam geçilmeden şeyhlik mukarrer olmaz. Bunları tahsil etmeden, şeyhliğe kalkan, ehlullahın nefretine uğrar. Dört mertebe içinde bulunan, şu 40 makamı geçmeyen bu konularda konuşmasın. Birinci mertebe, şeriat. Şeriatta on makam var. Önce iman. Sağlam bir iman. Edeplerden bir edebe riayet etmeyen ve bundan dolayı hiç gönlü sızlamayan Allah'a gerektiği gibi iman etmiş sayılmaz. İkinci makam, İslam. İslam'ın bütün şartlarını yerine getirmeyen ilerleyemez. Üç. İlmi nafi, İslam'ı en güzel biçimde yaşayabilecek incelikleri bilmek. İlmiyle amil olmayan kimseye bir şey diyemez. Şeriatın dördüncü makamı, ihsan. Allah'ı görür gibi kulluk etmek. Hocam bunları yatsam unutmaktan korkuyorum. Eğer bunlar senin hallerin değilse unutursun Celalata. Ama yaşıyorsan unutmazsın, korkma. Birinci mertebe şeriat demiştik. Şeriatın beşinci makamı nikah. İnsana yakışır biçimde helal üzere evlenmek. Harama bulaşmamak hiçbir şekilde. Altıncı makam. Helal yemek, helal giymek ve her bakımdan temiz, tertemiz olmak. Yedi. Bütün hayatında Hazreti Peygamber'i e örnek bilmek. Bütün sapmalardan korunarak, ...sünneti yaşamak. Sekizincisi... ...şefkat ve merhamet. Yerdekilere merhamet edin ki... ...göktekiler de size merhamet etsin. Dokuzuncu makam... ...helal kazanç. Faizin her türlüsünden sakınmak. Helal kazanıp... ...helali infak ederek... ...Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak. Şeriatın onuncu makamı ise... Emri bil maruf... Ne hiyanil münkerdir. Rahat ve rehaveti sevip Allah için yarından kıpırdamayanlar, kötülüklere razı olanlar, şeriatı yaşadığını zannetmesin. Çok güzel, fevkalade, harika. İşte dünyada huzur ve barışın altın anahtarı. Hocamızın hayatının özeti bunlar. Kısmetliymişsin. E, komnenos gitti, yazık. İnsan mıyım ben? Gerçekten beni hayvanlardan ayıran... ...ayırıcı ve belirleyici özelliklerim ne? Hemen Müslüman olmalıyım. Acele etme. İyice düşün. Bu yol kolay değildir. Çok yarı yoldan dönen oldu. Birinci mertebe tamamlanmadan... ...ikinci mertebeye geçemezsiniz. Birinci mertebede bir tek noksanınız olsa... ...ikinci mertebede ilerleyemezsiniz. Evet. ikinci mertebe tarikat... Tarikatın birinci makamı tevbey-i nasuh. Tevbe edip, dervişler ipine dizilmek, Allah'ın ipine dizilmek. İkincisi tam bir teslimiyet ile mürid olmak ve mürşide bağlanmak. Nefsinin değil şeyhinin emrine uymak. Nefsine ağır gelse bile. 3. Sosyal kontrole girmek. Sünnet üzere giyinmek. Giyimini tarikatına göre şekillendirmek. 4. Korku ile ümit arasında bulunmak. 5. Hizmet. 6. Cihad ile nefsi kontrol altına almak. 7. Masivayı bırakıp Allah'la bile olmak. Bir an olsun Allah'tan gafil kalmamak. 8. Yolun ölçülerine riayet. 9. Cemaat sahibi, nasihat sahibi, Allah'ın kullarına karşı sevgi. Mühşide, muhabbet ve güven. Onuncusu, aşk, şevk, fakirlik ve kanaat. Marifet ve hakikat mertebelerine gelince. Bu mertebe ve makamlar geçinmedikçe kamil insan olunamaz. Şimdi... Bu okkayı al ve doğru horasana var. Cenab-ı Hak yar ve yardımcın olsun. Müsaadenizle hocam. Yer altına kazılan hücremiz ne alemde? İşçiler bir gelsinler de ücretlerini verelim. Şu gördüğün dergaha sayısız hediyeler oluk oluk ikram geldiği halde hocamız bunlardan bir zerreyi kabul etmez. Tahtadan kaşık yontarak, kepçe yaparak kendi elemeğiyle geçinir. İşçilerin ücretini de kendi kazancından verir. O öküz hocanızın yaptığı kaşıkları satıyordu demek. Eğer bizim Bizans'takiler insansa siz melek misiniz? Yok siz insan iseniz Bizans'takiler ne? Ben kimliğimi kaybettim. Kendi kendime sorduğum bir yıl soruya cevap veremiyorum. Kendimi tarif edemiyorum. Ne olur bana yardım edin lütfen. Vakti gelince hak şerleri hayreyler. Hocamız nerede Hocamız nerede Sakin ol biraz bu telaş da ne Hocam Hocam İbrahim Bırakın bırakın gelsin Ne oldu yavrum İbrahim'e İbrahim ölmüş hocam İbrahim sizlere ömür. Elhamdülillah Oğlunuz Biricik oğlunuz ölmüş hocam Elhamdülillah diyorum ya Yoldaki işaretler Bazen efendimizin yolunda olduğumuzu gösterir gibi oluyor onun da İbrahim'i vefat etmişti. Rabbim bana da sağlığımda evlat acısı tattırdı. Hayatım Efendimizin hayatına benzeyince veriyorum. Yolun sonuna yaklaşıyoruz demek. Rabbim hiçbirimizin ayağını kaydırmasın. Oğlu ölüyor, onun aklı fikri Allah ve Resulü'nde. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Hepimiz... Allah içiniz ve muhakkak ona döneceğiz. Peygamber efendimize benzemek için o her şeyini verir. Sizin peygamberinizle ilgili bilgileri hep bizim rahiplerden dinledim. Öğrendiklerimle gördüklerim hiçbirbirine uymuyor. Meğer biz sadece kendimizi kandırıyormuşuz. Korkuyorum arkadaş. Şu anda canımı alsalar ben ne olarak giderim? Hoca Ahmet Yesevi ve dervişleri, mütemadiyen akıyor, hece hece hikmetlerle halkın anlayacağı ve seveceği dilde rahmet ve bereket taşıyorlardı. Onlar için tebliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmamalıydı. Her şey Allah'ı zikir ve tesbih ediyordu zaten. Bütün insanlar da bunun farkına varmalıydı. Bu sıralarda Diyar-ı Rum'da bulunan Asakiri İslam arasında fitneler zuhur ediyor, kardeş kardeşe düşüyordu. Müslümanların birbiriyle çarpışması ise tebliğe iyi, doğru ve güzele perde oluşturuyordu. İslam'ın askerleri mutlaka takviye edilmeliydi. Her şeyleri ve her gönleriyle müstahkem olmalıydılar. Önce gönüller fethedilmeliydi. Görev, Ahmet Yesevi ile dervişlerine verildi. Onlar için dünya küçüktü. Hem de çok. Emaneti size tebliğ ettiğimi zannediyorum. Şimdi en yetkilinizin ...bu okkayı açması gerekiyor. Yani, siz, ee, siz açın. Evet, sizi bilelim. Yetkili sizi açın, aç. açın, açın. Kalbinizde zerre kadar şüphe ve vesvese kalmamalı. Vesvese... ...üreyen bir şeydir. Ayrı kodu gibidir. Zerresi kalsa... ...kalbi öldürmeye yeter. Bu yüzden istirham ediyorum. Evet. Buyurun hocam. Siz açın lütfen. Evet, evet. olur şey değil. Aa! Ne çıktı? Ne çıktı? Allah belanı versin. Allah belanı. Ateş Evet, pamuk ve ateş yan yana. Görüyorsunuz. Ne ateş sönmüş ne de pamuk yanmış. Bu zahmetin ne faydası olur? Allah belasını. Özür dileriz efendimiz. Ah, kalplerimiz. Kalplerimizi doğrultabilsek. Cenabı Hakk'ın esma ve sıfatlarının tecelli edeceği bu aynayı koruyabilsek. Biz kendi koyduğumuz perdeleri kaldırmadıkça Allah da koyduğu perdeleri kaldırmaz. Kalp aynası ise ancak zikir ve tefekkürle korunabilir. Horasan'da bunlar olurken Yeside bir başka coşku yaşanıyordu. Mansur Ata, Said Ata, Süleyman Hakim, Muhammed Danışment, Hacı Bektaş, Saltuk Muhammed... ...bütün şeyhler, dervişler burada mı? Biliyorsunuz bizim yolumuz Resulullah'ın yoludur. Resulullah ve seçkin hesabı gibi yaşamaya çalışıyoruz İslam'ı. Bunun teyidini aldık elhamdülillah. Bugünden sonra... Aynen eshab-ı kiram gibi bütün şeyhler, bütün dervişler dünyanın çeşitli yerlerine gidecek, Allah ve Resulü'nü anlatacaksınız. Bu şeref bize yeter. Hayat uzun bir kulluk yoludur. ayret sonsuzdur ama. Sonsuza göre sonlu olan ne kadar uzun da olsa kısadır. Ömrün her anını Allah sevgisiyle dolu bir ibadet anı bilmek, Öyle yaşamak, öyle çalışmak gerekir. Allah'a varabilmek ancak aşk yoluyla mümkündür. Aşk yolu ise çok zorludur. Aşık olmak için nefsi kontrol altına almak, benlikten geçmek, ölmeden ölüp sevgi bağına girmek gerekir. Aşk ateşiyle yanan aşıkların rengi uçar, kendi hayran, gönlü viran, gözyaşı tufan olur. Mutluluk Böyle elde edilir. Nerede ve hangi zamanda olursanız olun, siz Allah ile beraberseniz şüphesiz Allah da sizinledir. Dünya yeni bir fetiş dönemine giriyor. Bir kısmınız asakir İslam'ı takviye edecek, bazılarınız da fethedilecek yerlerin halkını, adalet ve merhamet ordusunun fethine hazırlayacaksınız. Siz sadece sebepler aleminde üzerinize düşeni yapacak, ...size bahşedilmiş imkanları kullanacaksınız. Görevinizde zerre kadar kusur etmemeniz icap ediyor. Sonuç Allah'a kalmıştır. Görevlerimizde ve namazlarımızda aynı huzurda... ...hep birlikte olacağız. Layık olabilirsiniz... ...zaman ve mekan da emrinize verilmiştir. Dualarımız sizinledir. Hadi Allah'a emanet olun. Bana gelince... Yaşım 63 oldu. Efendimiz bu yaştan sonra bu gözlerle bu dünyayı görmedi. Yerin altındaki hücrem tamamlandı. Bundan böyle toprak üstünde yaşamak istemiyorum. Hoca Ahmet Yesevi yer altındaki hücresinde günlerine yeni yeni manalar kazandırırken talebeleri de yollardadır. Bir kısmı tahta kılıçla çıkmıştır sefere. Tahta kılıç. Amaç insan öldürmek değil. Ölü toprağı altında gezinen insanları diriltmek olunca. Hacı Bektaş'ın yanık odunu Anadolu'da yeşerir. Barak Baba, Abdal müsa Geyikli Baba Allah'ın izniyle yeni yeni meyveler verirler. Sarı Saltuk Dobruca dolaylarında baş tacı olur. Gelir Osman Gazi'ye biat ederek cümle aleme Osman Gazi'yi yeni İslam devletinin hükümdarı ilan eder. Bir ordu kurulur. Bu orduya Hacı Bektaş Pir olur. Asakiri İslam'ın gecesi bir başka güzel, gündüzü bir başka anlamlıdır. Yesevi, daha doğrusu Muhammedi terbiye ile yetiştirilen bu ordu sefere gittiği zaman gönülleri fethetmeyi de bilir. Asker geldiği için evlerine çekilenler, asker gittikten sonra bağlarından koparılan üzümlerin üzerinde ak bezlere sarılı, çil çil altınlar bulurlar. Hey! Yüseyen! Yüseyen! Yüseyen sana sesleniyorum sağır mısın? Yüseyen! Bana mı? Bana mı seslendiniz? Evet, Justinian, Aşk olsun yani. Ama benim adım Justinian değil ki. Fakat nasıl olur? Son olarak yıllar önce Türkistan'da beraberdik. Yıllar dedim de kaç yıl oldu. Taş atlasa iki yıl be. Komnen olsun ben, hatırlasana. Evet, sen Komnen olsun ama ben Justinian değilim. Artık benim adım Abdullah. Ben de Ahmet Yesevi dervişi olmaya çalışıyorum. Anlamadım. Justinyen sana ne oldu? Justinyen öldü. Abdullah yaşıyor Hoca Ahmet Yesevi'nin çilahanede ne kadar yaşadığını bilemiyoruz. Menakıp ve tarih kitaplarına göre, bu büyük veli, Batı Türk dünyasıyla Doğu Türk dünyasını birleştirir ve efendinize bağlar. Onun nesli de efendimiz gibi, kızı Gevher Şehnaz'dan devam eder. Ünlü seyahatname yazarı Evliya Çelebi de, bir Ahmet Yesevi torunudur. Şimdi içinde bulunduğumuz zamanda, Anadolu'dan Yesevi diyarına, Türkistan'dan Anadolu'ya eller uzanıyor. Gönüller gidip geliyor. Dünya yeni bir fetheme hazırlanıyor açık. <Gülüyor> Kraset bir asır ajansiyadır.